1975, numaralı konu, Ala bin Hedrami'nin cesedinin korunması, evet, daha önce bir kısmı geçen bu ümmetten üç kişi eğer Beni İsrail'de olsaydılar diğer milletler onlarla yarışamazdı, sözünden sonra, burada az bir yol yürüdükten sonra onun cesedi yere atıldı, ona bir mezar açtık, yıkadık, defnettik, biz defin işini bitirdikten sonra bir kişi gelerek, bu kimdir, diye sordu, bu beşerin en hayırlısı olan Ala bin Hedrami'dir, dedik, adam, bu toprak, ölüleri dışarı atar, bir veya iki mil ileride ölüleri kabul eden toprağa getirseniz daha iyi olur, dedi, öyleyse bizim arkadaşımızın ne suçu vardır ki, biz onu dışarıya atan bir toprağa gömülü bırakalım da kemirgenler onu parçalasın, diyerek kabri eşmeye başladık, lahde vardığımızda gördük ki, orada cenaze yoktur, baktık ki lahd, göz alabildiğine kadar nur dolmuştur, böylece lahde doğru toprağı tekrar doldurduk, sonra yola devam ettik.